ve rinevel akhirin ve ila cemil enbiya ve murselin ve ila cemil evliya ve elhamdülillahi rabbil alamin bugün inşallah hep beraber Allah'ın ilah ismini anlamaya çalışacağız Allah ayet-i kerimede İlahukum ilahun vahid buyurdu. Sizin ilahınız vahid olan ilahdır. Allah ehad'dir. Allah'ın ilah ismi de vahiddir. Allah zatında ehad'dir. Sıfatlarında Vahiddir. Bütün sıfatlar Allah'ın ilah ismine gider. Allah'ın ilah ismi de Allah'ın zat ismi olan Allah ismine gider. Ayet-i şerimde ilahukum ilahun vahid ve ana rabbukum fa'budun buyurdu. Sizin ilahınız vahid olan Allah'tır, vahid olan ilah'tır ve ben sizin Rabbiniz'im bana abdolun. Allah müşrikleri anlatırken, münafıkları anlatırken, kafirleri anlatırken buyurdu ki ayet-i kerimede min dunillahi aliheten onlar Allah'ın berisinde Allah'ın aşağısında dun demek dünya demek aşağı demektir Allah'ın altında ilahlar edinirler Allah'tan başka Allah'ın berisinde Allah'ın altında ilah edinirler yani Onları Allah olarak kabul etmezler. Bunlar Allah'tır demezler. Ama Allah'ın altında onlara Allah'ın sıfatlarını, vasıflarını verirler. Onlara sorsam buyurur ayet-i kerimede وَلَاِنْسَ اَرْتَهُمْ Onlara sorsan desen ki مَنْ خَلَقَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ لَيَقُولَنَّ اللّٰهِ فَاَنَّا يُعْفَكُمْ Onlara sorsan desen ki gökleri ve yeri kim yaratmış? ayı ve güneşi kim size müsahhar kılmış, emrinize vermiş, ay ve güneş kimin emrindedir diye sorsam, onlar Allah diyecekler, Allah derler. De ki onlara, o zaman nasıl böyle döndürülüyorlar? Nasıl başkalarını Allah'a şirk koşuyorlar? وَاتَّقَزُوا مِنْ دُونِ اللّٰهِ عَلِهَةً لَيَكُونُوا onlar Allah'ın altında, Allah'ın aşağısında, belisinde ilahlar edinirler. Burunla da bir izzet olsun diye böyle yaparlar. Evet. Yani biri Allah'a şirk koşarken bu Allah'tır demiyor. Ama Allah'ın sıfatlarından birini ona yakıştırıyor. Onu Allah ile ara sıra koyuyor. Onunla izzet bulmak için, şerefi bulmak için, şereflenmek için yapıyormuş. Allah'ın ilah ismi kelime manası itibarıyla eşi benzeri olmayan demektir. Mesela zahiri olarak konuşurken duyuyoruz, eşi benzeri yok diyoruz. Bu kelime yanlış bir kelimeydi. Hiçbir varlık için, hiçbir şey için bu kelime kullanılmaz. Eşi benzeri yok kelimesi kullanılmaz. Eşi benzeri yok dediysek o bizim ilahımız olmuş demektir. Evet, ilah kelimesi mana itibariyle gene kendisine avdolunan zat, her şeyden çok sevilip istenilen zat manasındadır. Eğer bir şeyi her şeyden çok seviyorsak o bizim ilahımız olmuştur. Allah'ı kabul ediyoruz ama Allah'ın belisinde bizim için her şeyden çok sevilen, biri varsa bir şey varsa ona abd olmuşsak, taparcasına seviyorsak yani o bizim ilahımız olmuştur. İlah kelimesi gene her şeyin kendisine hayran olduğu zat manasındadır. Hayran olmamız gereken Allah'tır. Evet, ilah kelimesi. Her şeyin, herkesin sevgisini kendisine çeken, cezbeden zat demektir. Hiçbir bakışın kuşatamadığı zat demektir. O gözler onu kuşatamaz, ihata edemez. O gözleri ihata eder buyuruyor gayet-i kerimede. Bir de kelime manası itibariyle, Mutlak sükunetin kendisinde bulunduğu zat demektir. Mutlak sekinetin, itminanın kendisinde bulunduğu, kendisinde bulunacağı zat demektir. Mutlaka sükuneti Allah ile bulmamız gerekir. Eğer gönlümüz Allah'tan başka bir şeyle sükunet buluyorsa, sakin oluyorsa... Evet, bir sorun var demektir. O sükun bulmada Allah'ın önüne geçmişse, bu durumda onu, o her neyse, bu ister biri, bir insan olsun isterse, dünyalık bir şey olsun, o bizim ilahımız olmuş olur. Allah Zatında tek ilahtır, sıfatlarında tek ilahtır, fiillerinde de tek ilahtır. Allah'ın ne zatı, ne sıfatları, ne de fiilleri kulun fiiline benzemez. Bütün sıfatları, fiilleri mutlaktır. O'na aittir, zatîdir. Kur'un ise hem zatî, hem sıfatları, hem de fiilleri nedir? Mukayyettir. Allah'a bağlıdır yani. Her şeyi Allah'a ait ve Allah'a bağlıdır. Onun için kur'un ne zatî, ne sıfatları, ne de fiilleri Allah'ın zatına, sıfatlarına, fiillerine benzemez. Benzetilmez. Benzetilmez. Onun gibidir denmez. Ama Allah'ın sıfatları sonsuz bir deryaysa kuluna evet, bir damla bir zerre tecelli etmiştir. O bir damladan bir zerreden derya anlaşılsın diyedir. Kul kendini öyle görmeli, öyle anlamalıdır. Buradan başlangıç yapmalıdır yani. Eğer en aşağıda durursa Allah onu yüceltir. En yukarı çıkarır. Allah bir deryayı bir damlaya sığdırır. Bununla beraber bir damlayı da bir derya yapar. Mevla'na söylüyordu Merkep izinde su görüp deryayı gördüm sanma demişti. Eşek yere basarken iz bırakıyor. Yağmur yağdığında o eşekin bıraktığı bir ize su dolduğunda sinek oraya koymuş. Bir de saman şöpü varmış. Saman şöpünün üzerine koymuş. Sinek kendi kendine söylüyormuş. Herhalde derya dedikleri budur. Gemi dedikleri de bu olsa gerek demiş. Onun için Mevla'na misal veriyor, merkep yüzünde su görüp deryayı gördüm sanma. Yani birkaç kelime öğrendim diye kendini alim zannetme. Kenarından köşesinden Allah'ın isimlerini, sıfatlarını anladım diye Allah'ı tanıdım zannetmeyesin. Böyle bir yanlışa düşmeyesin, o sineğin durumuna düşersin. Onun için ne buyuruyor Resulullah Efendimiz aleyhissalatü vesselam? Ya Rabbi seni layıkıyla tanıyamadım. O böyle söylemişse biri haddini aşıp ben Allah'ı tanıdım derse Resulullah Efendimiz'e de saygısızlık etmiş olur aynı zamanda. Allah'ın ilah ismi bir kulda tecelli eder mi? Bütün isimler kulda tecelli ediyor. Allah'ın ilah ismi tecelli etmez. İlah isminin tam karşılığı olan Allah'a abd olma tecelli eder. İlah ismi onun gönlünde tecelli ettikçe o Allah'a abd olur. Allah'ın kibriyası azameti onun gönlünde tecelli ettikçe o Allah'a abd olur arziyetini görür, zayıflığını görür, Allah'a abd olur. Ama Allah ayet-i kerimede buyuruyor ki: Nefsinin hevasını ilah edinenleri gördün mü? Görüyor musun onları? Nefsinin hevasını ilah ediniyor. Ya da onlar birbirlerini ilah edinirler buyurdu. Allah'ın berisinde ilah edinirler buyurdu. Eğer bu isim kulda tecelli etmiyorsa kul ben kerim biriyim diyebilir. Ya da birileri onun için kerim diyebilir. Ona Şekur diyebilir, şükreden bir kul diyebilir. Ya da rahim diyebilir, rauf diyebilir, hafı diyebilir. Ama ilah diyemez. İlah kelimesinin karşılığı abd olmaktır, kul olmaktır. Bu isim onda ne kadar tecelli etmişse o o kadar Allah'a abd olmuş, kul olmuştur. Ama nefsin en çok sahip çıktığı isimdir bu. Evet. Nefsin havasını ilah edilmesi, arzusunu, isteğini ilah edilmesi, arzusundan, isteğinden dolayı birilerini ya da bir şeyleri ilah edilmesi. Dolayısıyla Allah'a şirk koşmasıdır. Bu isimden herhangi bir vasıfa sahip çıkarsa nefis orada Allah'a şirk koşmuş olur. Biraz önce söylediğimiz gibi eşi benzeri olmayan mabut kendisine abd olunan zat, her şeyin kendisine cezb olduğu, hayran olduğu zat hiçbir bakışın kuşatamadığı zat mutlak sükunetin kendisinde bulunduğu zat bu vasıflardan birini herhangi birine veya herhangi bir şeye verirsek bu durumda onu ilah edilmiş oluruz Allah'ın belisinde ilah edilmiş oluruz Allah'ı kabul ediyoruz ayrıca Allah'ın ilah isminde onu Allah'a şirk koşmuş oluruz yani Allah bütün nebileri bütün resulleri ayet-i kerimede Allah öyle buyuruyordu hiçbir nebi hiçbir resul yoktur ki biz onu Allah'a hiçbir şeyi şirk koşmayın ve yalnız Allah'a abdolun diye onlara vahyetmemiş olalım buyurdu. Allah bütün nebileri, bütün resulleri bunun için göndermiş. İki şey için. Allah'a hiçbir şeyi şirk koşmayın ve yalnız Allah'a abdolun. Allah'a abdolmak Allah'ın ilah isminin karşılığıydı. Eğer abd olmazsa Allah'a şirk koşar, şirk koşmuş olur. Allah'a abd olmayan başkalarına başka şeylere abd olur çünkü. Dolayısıyla abd olduğu şeyde Allah'a şirk koşmuş olur. O zaman herkese düşen önce neye bakması gerekir? Allah'ın ilah ismini kabul etmiş mi etmemiş mi? Allah'a şirk koşuyor mu koşmuyor mu? Allah'ın berisinde yalnız Hem Allah'ı kabul ediyor Bir de Allah'ın altında Berisinde ona başka şeyleri Şirk koşuyorsa O müşriktir Ben müminim Ben müslümanım diyorsa Allah'a şirk koşmuştur Allah şirki affetmez Şirkin karşılığı cehennemdir yani Eğer Allah bütün nebileri, resulleri Allah'a hiçbir şey şirk koşmayın ve yalnız bana abdolun diye onlara vahyetmişse önce bunu o nebilerden o resullerden ister sonra onlara iman eden bütün insanlardan bunu ister istemiştir ve bu Allah'ın hakkıdır onlar Allah'ın hakkını layıkıyla takdir edemediler bu ayet-i kerimede Allah'ın hakkını takdir edememek demek, Allah'a şirk koşmak demektir. Allah'ın hakkı olan bir şeyi, bir vasfı başkalarına vermek demektir. Evet. Bu, kulda tecelli etmeyen bir isimdir. Aynı zamanda nefsin en çok sahip çıktığı isimdir. En çok şirke düştüğü isimdir. Allah İhlas suresinde kul Allahu ehad dedi. Te De ki Allah ehaddir. Zatı için ehad dedi. Ilahukum ilahun vahid sizin ilahınız vahid olan ilahdır. Vahid olan Allah'tır. Sıfatlarında tek olandır. Evet başka bir ayet-i kerimede buyuruyor. Min ilahin İlla ilah. Evet. Yani ma min ilahin illa ilah la ilaha illallah demek. İlah yoktur. İlah ancak O'dur. O ilahdır. Allah'a hiçbir şeyi şirk koş, koşmamak aynı zamanda yalnız Allah'a Abdul bak ne demektir? La ilahe illallah ve iyyake nabudu ve iyyake aynı demektir. Bütün peygamberlerin gönderiliş sebebi insanların yaratılış sebebidir. La ilahe illallah, iyyake nabudu ve iyyake Bunun karşılığı buydu. Bütün Kur'an'ı hep beraber anlamaya çalışırken de en sonunda söylemiştim. Aslında söylediğimiz bir cümledir. Baştan sona, La ilahe illallah dedik. Allah'tan başka ilah yoktur ve yalnız Allah'a abdolalım. İyya kenabudu ve yyya kenesta'in diyelim. Baştan sona bunu söyledik. İki kelimeyle izah edilse Kur'an, Sadece bunu söyler. Allah'tan başka ilah yoktur. La ilahe illallah ve yalnız bana abdolun Bunun buna cevap olarak ne demesi lazım? İyya abudu ve iyya kenesta'in. Gerisi bunu izah eder. La ilahe illallah demek ne demektir? Bunu izah eder. Allah'a abdol bak. Nasıldır? Allah'tan Nasıl istenir? Allah nasıl istenir? Allah'ın neyi istenir? Ya Rabbi ben seni istiyorum. Ben senin rızanı istiyorum. Senin dostluğunu, senin cemalini istiyorum. Demek yeterli midir? Ya da bu isteği Allah kabul eder mi? Ya da bu isteğin, bu duanın karşılığı nedir? Bu duanın karşılığı ya Rabbi, ben senin isimlerinle isimlenmek istiyorum. Senin Esmaul ül Hüsnan bende tecelli etsin istiyorum. Ben sana yedi yüzünde senin isimlerinle Esmaul ül halifelik yapmak istiyorum, halife olmak istiyorum. Ben senin boyana boyanmak istiyorum renginle renklenmek istiyorum demektir. Ben senin muhabbetinle, aşkınla aşk olmak istiyorum demektir. Nurunla nur olmak istiyorum, nurunla nurlanmak istiyorum demektir. Ben kendi benliğimden kurtulup, senin bekanla şereflenmek istiyorum demektir. Kudsi hadiste Allah buyuruyordu, ben kulumun zannı üzereyim. Ben kulumun zannı üzereyim demek, kulum beni nasıl bilmişse, nasıl zannetmişse beni, ona öyle muamele ederim demektir. Bu en basit, anlamayla anlaşılması gereken manaydı. Asıl mana bu değildi tabi. Manaları bir merdiven gibi anlamak gerekir. En az bu mana yedidir. Neden yedi manası vardır? Her bir ayet de böyledir. Her bir nefsin mertebesine göre anlaşılması gereken farklı bir manası vardır çünkü. Emaredeki biri farklı anlar, levamedeki farklı anlar, mürhime'deki farklı anlayacak, itminana erince bambaşka anlayacak konu. Raziye'ye gelince başka türlü anlayacak, merziye'ye gelince çok daha farklı anlar, kemalata erince, zafiye'ye gelince asıl hakikatini o zaman anlamış olur. Mesela Allah ayet-i kerimede buyurdu ki, onlar zana uyarlar. Zan ilimden hiçbir şeyde değildir. Ben hulumuz zannı üzereyim dediği ki biz de zana uymuş oluyoruz. Allah bizim zanımıza göre bize muamele yapar demiş olduk. Ama başka bir ayet-i kerimede buyurdu ki onlar öyle bir hale düştüler ki, Allah hakkında bile suizanda bulundular. Siz Allah hakkında bile suizanda bulundunuz, buyurdu. Eğer biz yanlış bir zanna uymuşsak, Allah bana böyle bir muamele yapar dediysek, bir de Allah hakkında suizanda bulurmuşuz. Allah ona göre mi bize muamele yapar? Yok, öyle değil. Bu böyle anlaşılmamalidir. Allah'ı tanırken aslında herkes zanına uyuyor. Ben Allah'ı şöyle biliyorum. Bence Allah böyle yapar, böyle bana muamelede bulunur. Beni böyle hesaba şeker, beni şuraya gönderir, bana şunu ikram eder diye zanda bulunur. Ama Allah zan ilimden hiçbir şey değildir dedi. başka bir ayet-i kerimede buyurdu şeytan Allah'ın ismini kullanarak sizi aldatmasın dedi yani sizi yanlış bir zanna düşürmesin dedi o zaman ben kulumun zani üzereyim demek ne demek olur ben kulumun marifeti kadar yani onda tecelli eden Esmaul Hüsn'a kadar ona tecelli etmişim, marifeti kadar tecelli etmişim, ona onda tecelli eden esmam kadar muamere ederim demektir. Zan demek iki türlü manası vardır. Bir doğru zan, bir de yanlış zan. Bir su izan, su yanlış olan zandır. Bir de doğru zannetmek, doğru anlamak vardır. Doğru anlama Allah'ın onda tecelli ettiği esma kadardır, ismi kadardır. Ben Kurma tecelli ettiğim esma kadar esma ile muamele ederim. Onda tecelli eden esmama göre muamele, isime göre muamele ederim. Buyurmuş olur. Evet. kulumun beni tanıması yani marifeti, beni bilmesi yani ilmi ondaki tecelli eden esmam kadardır demektir. Ona tecelli eden isimlerime göre muamele ederim. Ve herkes muamelenin böyle olduğunu mutlaka anlar anlamalıdır. Allah'ın isimleri sende ne kadar tecelli etmişse o kadar Allah'a yakınsın o kadar Allah'a sevgilisin o kadar Allah'tan razı ve o kadar Allah senden razıdır aynı zamanda o kadar Resulullah Efendimiz'e benzemişsin onun gibi olmuşsun Dolayısıyla Allah'ın sana yapacağı muamelede sendeki tecelli eden Allah'ın isimleri kadardır. İsimleri gibidir. Yoksa kuru kuruya kul Allah hakkında zanda bulunmuş. Kendi kendini kandırmış. Allah benim zannıma göre bana muamele eder demek doğru değil. Evet, yani zan demek Allah'ı bildiğin kadarıyla Tanıdığın kadarıyla Allah'ın sendeki tecelli eden esma kadarıyla Allah'a yakın, Allah'a sevgili, Allah'a dost olmuşsun. Allah'ın ilah ismi tecelli ettikçe, sen Allah'ı ilahın olarak kabul ettikçe, vahid olan bütün isimlerin kendisine ait olduğu ilahın olarak kabul ettikçe, Allah'a abd olursun, kul olursun. Bir o kadar şirkten kurtulursun. Şirkten kurtulmak, Allah'ın ilah ismine iman etmek demektir. İman ettiğin kadarıyla şirkten kurtulursun. Bu tam bir iman olursa, bütünüyle şirkten kurtulmuş oluruz. Şirk iki türlüdür. Bir, Allah'ın zatına şirk koşmak, bir de sıfatlarında şirk koşmaktır. Allah'ın buyurduğu gibi kimse Allah'ın zatına şirk koşmuyor. Allah'ın sıfatlarına şirk koşuyor. Allah müşrikleri anlatırken öyle buyurdu. Siz onlara sorsanız, gökleri, yeri kim yaratmış? Allah diyecekler. Size kim rızkı veriyor? Allah diyecekler. Yağmuru kim yağdırıyor diye sorsan? Allah diyecekler. Güneşi, Ay'ı, size misahar eden kimdir? Allah diyecekler. Söyle o zaman nasıl böyle düşünüyorsunuz? Siz aklınızı böyle mi kullanıyorsunuz? Madem ki her şeyin sahibi Allahsa, neden başkalarını, başka şeyleri ona şirk koşuyorsunuz? Ama öyle bir yanlış anlamayı da anladık ki müşrik deyince, Allah'a şirk koşanlar deyince, biz sadece böyle putperestleri anladık. Oysa o puta tapanlar, o taşa tapmıyorlardı. Kendine göre o taşlara, o putlara bir mana veriyor. Bunlar meleklerin suretleridir diyorlardı. Hatta peygamberlere heykel yapmış, biz o peygamberlere tazimde bulunuyoruz. Onlar Allah katında bize şefaat eder diyorlardı onlarla beraber Allah buyurdu onlar bir izzet kazanmak için bir şeref bulmak için bunu yapıyorlardı ama Allah bunu kabul etmez Evet, Allah ayet-i kerimede gökte de yerde de ilah olur gökte ya da yerde ondan başka ilah kabul edersek ona şirk koşmuş oluyoruz Hevasını ilah edineni gördün mü? Hevasını ilah edinenler buyurdu. Eğer nefsimizin arzusunu, isteğini Allah'ın önüne koyarsak, hayatımızın gayesi yaparsak, hayatımızın amacı yaparsak, benim hayattaki gayem budur amacım şunu kazanmaktır, bunu elde etmektir, şöyle yaşamak, böyle yaşamaktır dersek nefsimizin havasını ilah edilmiş oluruz. Nefsimizi Allah'a şirk koşmuş oluruz. Hiç farkında olmadan şeytan bizi tuzağa düşürmüş olur. Şu anda öyle midir? Arada bir onu anlatıyoruz. gidip bir okulun kapısında dursak, her gelene sorsak, senin bu hayattaki gayen nedir? Her biri mutlaka bir şey söyler. Bir caminin kapısında dursak, sorsak, aynı şey geçerlidir. Allah bizim gönlümüzdekini bilir. Sen bu hayatta, kimi kendine örnek almışsın? Senin örneğin kimdir? Acaba kaç kişi ben kendime Resulullah Efendimiz'i, Peygamber'imi örnek almışım, onun gibi yapmaya, onun gibi olmaya çalışıyorum diye cevap verir. Benim hayattaki gayem Allah'ın rızasını kazanmaktır, ebedi hayati kazanmaktır. Acaba kaç kişi bunu söyleyebilir? Bunun dışında söylenen her şey o her ne olursa olsun o Allah'a şirk koşulmuştur. Ya da biri diyebilir ki ben hiçbir şey istemiyorum. O da hiçbir şeyi istememeyi nefsi öyle istemiş o da o isteğini Allah'a şirk koşmuş. Allah'ı istemen lazım. Allah'ın ilahlık vasfını Allah'a teslim etmen lazım. Allah seni eğer Allah'ın sevgisi seni cezbetmiyorsa, seni kendine çekmiyorsa, sana Allah dedirtmiyorsa sen ölmüşsün. Sen ölüsün o zaman. Bununla beraber bütün varlık Allah'ı hamd ile tesbih eder. Eğer kul da Allah'ı hamd ile tesbih etmiyorsa o ölüdür. O imandan nasibini alamamıştır. O Allah'ın sıfatlarından, isimlerinden nasibini alamamıştır. Çünkü diri olan kendini tadar. Eğer kendini Allah ile tatmıyorsa o ölüdür. O diride değildir. Onun için ayet-i kerimede ne buyuruyordu? Resulüm, ölülere sen mi işittireceksin? Ölülere sen mi göstereceksin? Onlar ölü dedi. Ölmüş. Sevemiyorsa, Allah'ı isteyemiyorsa, rızasını, dostluğunu isteyemiyorsa, onun boyasıyla boyanmak istemiyorsa, böyle bir derdi, böyle bir çabası, gayreti yoksa o ölüdür zaten. Ölmüştür o. Ölüler işitmez. Ölüler görmez dedi. Kur'an'dan inen ilk sure Fatiha suresidir. Tam olarak inen ilk sure Fatiha suresidir. İlk ayette Elhamdülillahi Rabbil Alemin'dir Övme ve övülme Alemlerin Rabbi olan Allah'a aittir Allah içindir buyurdu İlk yinen ayet ise Alak suresindeki ilk ayet İkra İkra bismi Rabbikellezi halak buyurdu. Oku dedi Yaratan Rabbinin İsmine oku Yaratan Rabbinin ismini oku. Nasıl okuyacağız? Elhamdülillah Rabbi ala mindeyip okuyacağız. Zaten peşinden Allah hemen kendini tanıtır. Er Al Rahim o Rahman ve Rahimdir. O Malikiyum Middindir. Bunun karşısında karşılığında senin söylemen gereken söz İya kena budu ve İya kena demektir. Evet, bakacağız. alemin diyor muyuz, diyemiyor muyuz? Ya da bunu ne kadar söyleyebiliyoruz? Laf olsun diye mi söylüyoruz? Eğer manasını anlamadan, ayet üzerinde tefekkür etmeden okuduğumuzu söyledikse, bu durumda aslında sadece laf olsun diye söyledik. Allah böyle bir okuyuşu kabul etmez. Hamdi bana mahsus kıl buyurur. Övmeyi de, övülmeyi de bana ait yap buyurdu. Yani sen eğer Allah beni öfsün demiyorsan, İstediğin kadar Rabbil aleminde tam tersini söylemiş, tam tersine iman etmiş olursun. Beni Allah övmelidir. Beni Allah takdir etsin. Allah bana sen güzel yaptın desin diyorsak, hayatımızı böyle yaşıyorsak o zaman Elhamdülillahirrabbil alemin diyoruz, demiş oluyoruz. Bunu söylerken Bütün isimleriyle söylememiz gerekir Yani bütün Esmaul husna ile Elhamdülillahi Rabbil alemin dememiz lazım Eğer bir kul Allah'a Gerçek manada hamd ederse Allah'ın hamdine layık olur. Yani Allah'ın övgüsüne layık olur. Allah onu över. O Allah'ı övmekle Allah'ın övgüsüne layık olur. Aslında kendi kıymetini, değerini, şerefini anlamış ve şerefine, değerine sahip çıkmış olur. Allah'ı överse, Allah'a hamd ederse yani. Sadece dil ile söylemek yetmiyor, kalbin tasdiki gerekir. Allah'ın bütün isimlerinde bu böyledir. Bir isimde eğer kalp tasdik etmezse o isimde şirke düşer. Allah'a karşı şirke düşer. Bu şirkin özünde, temelinde sevmek vardır, sevmek. Ayet-i Kerime'de buyuruyordu ya Allah öyle, insanlardan öylesi var ki Allah'ı sever gibi başkalarını severler. Oysa müminlerin Allah'a olan muhabbetleri çok şiddetli bir buyurdu. Eğer gerçek manada Allah'a iman ederse, Allah'ı severse Allah'a güvenir, Allah'tan emin olur bütün isimlerinde, bütün Esma-ül Hüsna'da Allah'a karşı emin olur. Ama bu sevgi tam olmazsa, eksik olursa, gerçekten iman edilmiş olmazsa, Allah onun gönlüne iman nurunu indirmemişse, onun şirkten kurtulması hiçbir şekilde mümkün olmaz. Evet, sahabe Resulullah Efendimiz'e sormuştu, ya Resulallah Allah ayet-i kerimede buyurdu ki bir kavim gelip biz iman etmek istiyoruz dediler. Resulullah Efendimiz onlara imani anlattı, İslami anlattı, ihsani anlattı ibadeti anlattı evet. en sonunda onlar dediler ki biz iman ettik dediler Allah ayeti indirdi biz iman ettik demeyin. Biz de Müslümanlardan olduk deyin. Biz de İslam'ı kabul ettik deyin. Çünkü iman daha kalbinize dahil olmadı. Sizin iman etmiş olmanız için, mümin olmanız için kalbinize imanın dahil olması lazım. Biz de evet, Müslümanlardan olduk deyin. İman ettik demeyin. Bunun üzerine sahabe sordu Ya Resulallah Biz iman etmiş miyiz? İman bizim kalbimize dahil olmuş mu? Resulullah Efendimiz buyurdu ki bunun arametleri vardır. İman bir nurdur. Allah onu kulunun kalbine indirir. Allah bu iman nurunu kimin kalbine indirirse o kalp o gönül latif sahralar gibi genişler ve o Allah'ı sever Dolayısıyla Allah için sever. Sevdiğini Allah için sever. Onun başka bir arameti de bu imandan sonra o ateşe düşmekten korkar gibi küfre düşmekten korkar. Yani Allah'ın bu sevgisini kaybetmekten korkar. Böyle bir gönüle iman nuru inmiştir. Allah o gönüle iman nurunu indirmiştir buyurdu. Yani iman bir çabanın, gayretin, emeğin karşılığıdır. Ben Müslüman oldum, dedi Allah. İslam'ı kabul ediyorum, İslam'a girdim de ama ben mümin oldum deme, iman ettim deme dedi. Sonra çabanı, gayretini sarf eder, bunu ispatlarsın, Allah da iman nurunu senin kalbine indirir. Yoksa sadece ben kabul ettim demekle Allah ayet-i kerimede öyle buyurdu. Siz biz iman ettik dedikten sonra sizi öyle bırakacağımızı mı zannettiniz? İmtihana tabi tutmadan, imanı ispatta demeden bu imkanı size verip sizi size göstermeden sizi öyle kabul edeceğimizi mi zannettiniz buyurdu. Evet. Şirkten kurtulabilmek için o iman nurunun kalbimize inmesi lazım. Bunun için bir çaba gayret sarf etmemiz lazım. Bunun için emek sarf etmeden, çaba gayret sarf etmeden, fedakarlık yapmadan Allah bu iman nurunu kalbe indirmez. Evet. Ne buyuruyor ayet-i kerimede? Allah cennet karşılığında müminlerden mallarını ve canlarını satın almıştır. Müminlerden. Mümin olan marını ve canını Allah yolunda feda eder. Allah'ın rızasını kazanmak için, ahiretini kazanmak için bunu yapar. Bütün mesele Allah'ı ilah olarak kabul edebilmektir. Yoksa insanın şirkten kurtulması mümkün olmaz. Gönlünü Allah'ı aşmak gerekiyor, Allah'ın sevgisini aşmak gerekiyor. O sevgiye mani olacak, perde olacak, her ne varsa onu söküp atmak gerekiyor çünkü. Allah'ın sevgisi gönlümüzü ihata etmedikçe, kaplamadıkça o iman nurunu Allah kalbimize indirmez. Onun için sahabeye baktığımızda Allah yolunda canını feda ederken evet, aşkla, muhabbetle feda ediyor. Marını feda ederken de böyledir. Niye öyledir? Çünkü Allah'ı tercih etmiş. Bir zerre imanını bütün dünyaya değiştirmez o. Allah'a iman etmiş bir kula senin şu imanından bir zerre eksik olsun bütün dünya senin olsun diye teklife bulunulsa bunu kabul etmez. Bir zerre imanını Allah'a olan bir zerre muhabbetini yani verip bütün dünyayı almayı kabul etmez. Onun için Allah'ı bir zerre sevmek bütün dünya ve içindekilerinden daha hayırlı daha kıymetli daha değerlidir. Çünkü o biliyor ki o bir zerre muhabbet, sevmek Allah'ın onu sevmesidir. Allah'ın bir zerre sevgisinin eksik olmasındansa hiçbir şeyim olmasın deyip Allah'ın sevgisini tercih edebiliyorsa bu mü'mindir. İman bu kalbe inmiştir. Ama yok. Başka şeyleri tercih edebiliyorsa imanı Taklididir. Gölge, imanın gölgesi mesabesindedir. İslam dairesine girmiş olabilir, İslami kabul etmiş olabilir ama Allah o iman nurunu daha onun kalbine indirmemiştir. Daha mümin olmamıştır yani. Büyük bir tehlike içindedir. eğer insan gerçekten Allah'a iman etmişse, Allah benim Rabbimdir demişse, o benim halıkımdır, beni yaratandır demişse, beni dünyaya kamil insan, Hazreti İnsan olayım deyip, imtihan için kazanma imkanı bana veriyor diyor ve bunu demişse. Allah'ı malikül mülk olarak kabul etmiş, mülk Allah'ındır, dünyada Allah'ındır, ahirette Allah'ındır demişse, varlığını bütünüyle Allah'a ait görüyorsa, Allah ile varlıkta duruyor, Allah'ın hay ve kayyum oluşuna iman etmişse, o Allah'a nasıl aşık olmaz? O nasıl Allah'a teslim olmaz? O nasıl Allah'a herhangi bir şeyi şirk koşabilir? Şirk koşuyorsa buna iman etmemiş demektir. Hala bunu anlamamış demektir. İmanı taklidedir demiştir. Herkes böyle söylüyor, biz de böyle söylüyoruz demiştir. Demiş olur. Ama Allah buyurdu ki iman eden bir delille iman etsin, küfreden de bir delille küfretsin. Ele sürü mantıkıyla birilerinin peşinden gitmesin imanını bir delille dayandırsın eğer inkar edecekse nankörlük yapacaksa onu da bir delille dayandırsın imanımız bir delille dayanmayınca o iman takridi iman olur her an şeytan ayağımızı kaydırıp bizi şirke düşürebilir, düşürür Bunun için bize lazım olan şey Allah'ın esma-ül hüsnasını tefekkür etmektir. Allah'ın zatı hakkında tefekkür etmeyin buyurdu Resulullah Efendimiz. Ama Allah'ın isimleri üzerinde, fiilleri üzerinde tefekkür edin. Bir saatlik tefekkür bir yıllık ibadetten, farzın dışındaki ibadetlerden eftaldır buyurdu bir saatlik tefekkür, bir yıllık ibadetten eftal. Niye? Çünkü ona imani kazandırır bu. Yakini kazandırır. Kendi iç alemine dönüp kendi gönlünde Allah ile beraber olmayı kazandırır. Ona miracı kazandırır. Evet, mutlaka günde bir saat tefekkür etmemiz lazım. Allah'ın isimleri üzerinde tefekkür etmemiz lazım. Allah afudur dediğimizde, Allah bizi nasıl affetmiş? Nerelerde affetmiş? Cezayı hak ettiğimiz halde bizi yere batırmamış. Aleme rezil rüsvai olmamız gerekirken bizi korumuş, muhafaza etmiş, setar ismiyle setretmiş. Nimetlerine şükürsüzlük yaptığımız halde, nankörlük yaptığımız halde o bize ikram etmeye devam etmiş. Kerim ismiyle nasıl tecelli etmiş. Her bir ismini öyle tefekkür edip, Rabbimizi isimlerinden, esma-ul hüsnasından anlamaya çalışmamız lazım. Bir de Allah'ın ilah isminde Allah'a şirk koşuyor muyuz, koşmuyor muyuz? Nefsimizin hevasını ilah ediniyor muyuz, edinmiyor muyuz? Şeytan ayağımızı nereden, nerelerden kaydırıyor? Zafımız nerededir? Kendimizi anlamaya, tanımaya çalışmamız lazım aynı şekilde. Rabbimizin isimlerini tefekkür edip Rabbimizi tanımaya, anlamaya çalışmamız lazım. Allah'ın her bir ismiyle Allah'a hamd etmemiz lazım, Allah'ı tesbih etmemiz lazım. Ayet-i Allah buyuruyordu, bir yerde, gökte, ikisi arasında ne varsa, hepsi Rabbini hamd ile tesbih eder. Allah'ı hamd ile tesbih eder. Kendisini yaratanı hamd ile tesbih eder. Hem hamd ediyor, hamd ederken, tesbihle beraber hamd ediyor. Rabbim subhandır diyor yani. Her türlü eksiklikten münezzehtir diyor. Her işi, her şeyi kemarat üzere kamildir diyor. Bunun için Allah'a hamd ediyor. Biz de hamd etmeye başlarken kendi üzerimizden Allah'a hamd etmemiz lazım. Allah'ın ismini kendi üzerimizden, isimlerini kendi üzerimizden okumamız lazım. Okuyup hamd etmemiz lazım. Bu hamdın karşılığında ham övmek demek. Eğer işini güzel görmedinse onu övemezsin. İstediğin kadar elhamdülillah de. Ham Allah içindir de. Dilin ham dedi ama gönlün bunu tasdik etmediyse Allah güzel yapmamış dediyse Allah'ın sana yaptığı muameleyi beğenmedinse. Sen istediğin kadar elhamdülillah de, gönlün, imanın söylediğini yalanlıyor demektir. Tasdik etmiyor demektir. Gönlün hamdini tasdik etmelidir. Evet. O hamd ile Allah'a, gönlünden Allah'a giden bir yol bulabilmen gerekiyor. Bir yol. Rabbine açılan bir kapı olmalıdır. Ama arada eğer putlar durursa hiçbir zaman Allah'a hamd etmiş olmayız. Dünyaya geldik, dünyaya boğulmuşuz aslında. Allah'a olan kulluğumuz da ibadetimiz de taklidi olmuş. Sadece dilimiz de bir takım hareketlerle ibadetlerimizi yapmaya çalışıyoruz ama gönlümüz ruhumuz buna iştirak etmiyor eğer iştirak etseydi asri saadet gibi bir dönem yaşanırdı Allah iblisi kovduğunda iblis ne demişti Evet, Allah'tan mühlet istemişti. Allah ona o mühleti, insanların tekrar dirileceği güne kadar mühlet verince ne dedi? Evet, ya Rabbi, senin sırat müstakimin üzerinde oturacağım. Gelenlerin önlerinden, arkalarından, sağlarından, sollarından gelip onları şaşırtıp kendime bağlayacağım. Çoğunu şükreder, bulmayacaksın dedi. Ham Allah'ın zati nimetlerine şükür. sıfatlarından tecelli eden fiilleri nedir? Şükür fiiline ham zat ve sıfatın adır. Ham aynı zamanda şükrü de içine alır, kapsar. Eğer biri Allah'a şükretmiyorsa o şeytan onu kendine bağlamış demektir. Şükretmek demek teşekkür etmek demektir biri Allah'a teşekkür etmiyorsa diliyle değil gönlüyle her halinde şükür halinde değilse hamd halinde değilse şeytan onun boynuna ipi bağlamış ve peşinden sürüklüyor demektir onun işi bitmiş demektir onun için insanlar üzerinde en çok gibi şey şükürsüzlük halidir Allah'a hamd etmeme, işini beğenmeme, Allah'ın kendisine yaptığı ya da diğer kullarına, mahlukata yaptığı muameleyi beğenmeme halidir. İtiraz halidir. Evet. Allah ayet-i kerimede onların son sözü sözünün sonu Elhamdülillahi Rabbil Alemin'dir. Son söz. Sözlerinin sonu. Cennetteki de böyleydi. Son söz. Ne demek? Son söz. Yani bir yerden söze başlarsın. Sözün sonuna geldiğinde evet, hamd edersin. Elhamdülillahi Rabbil Alemin dersin. Nereden başlarsan başla, son söylemen gereken söz hamdır. Allah'ı övmektir. Rabbim güzel yaptı demektir. Eğer gönlümüzü, kalbimizi, aklımızı tefekküre alıştırırsak, Allah bize hikmeti ihsan eder, ikram eder. Hikmet. Hikmet Allah'ın muradını anlamak demektir. Allah'ı tanımak demektir. Allah neyi niçin yaptığını anlamak demektir. Allah ona bir muamelede bulunduğunda Allah onun neden yaptığı bunu bilmektir. Bir ayeti okuduğunda o ayetteki Allah'ın muradı nedir bunu anlamaktır. Neyi murad etti? Allah seni yaratmış, muameleyi yapıyor, yaratmadaki muameleyi anlar, onun muameledeki evet. muradını anlar, hikmet. Onun için arkadaşların tefekkür etmeyi öğrenmeleri lazım, bilmeleri lazım. En azından yatmadan önce veya herhangi bir saatte oturup yarım saat, bir saat tefekkür etmelidir. Eğer bu bir yıllık ibadete denkse, eftalsa, başka bir seferinde evet. bir saatlik tefekkür bin yıllık ibadetten eftaldır dedi. Bin yıllık. Niye bir sefer bir yıllık, bir sefer bin yıllık buyuruyor? Onun, kişinin duru, durumuna göre, ilmine, marifetine göre tefekkürü değişiyor ondan. Evet. Öyle bir mertebede tefekkür ediyor ki perdeler peş peşe açılır. Nereyi tefekkür etse Allah perdeyi açar ona. Bunun tefekkürüyle ötekinin tefekkürü elbette ki birbirinden farklıydı. Evet. Tefekkür handle başlamalı. Allah'ın isimleriyle isimlerine, hamd etmekle devam etmelidir. Mesela ben bir hamdedeyim isterseniz. Kısaca nasıl hamd edilir yani? Herkesin hamdi kendine göre yapması lazım. Allah'ın kendisine yaptığı muamele göre yapması lazım. Yaratılış itibariyle bütün kullarına yaptığı muamele aynıdır. Ben genel olanı söyleyip öyle yapayım. Öyle yapmaya çalışayım daha doğrusu. Tefekkür ederken, hamd ederken, Allah'ın isimleri üzerinde tefekkür ederken, ben Rabbim'in huzurundayım, deyip başlamak gerekir. Rabbinin huzurunda olduğunu, takmaya çalışması lazım. Eğer bunu tefekkürle kazanmazsa, diğer zamanlarda Allah'ın huzurunda durması mümkün değildir. Zorlanır. Öyle ki namazda bile bin türlü vesilece geliyor. Niye? Allah'ın huzurunda duramıyor ondan. Allah'ın huzurunda durmak demek namaz müminin miracıdır. Eğer gönül miracı çıkmış olsa şeytanın orada ne işi var? İşi şey olmaz. Gönül mirajda durmadığı için şeytan bin türlü ve sese veriyor. Hatta diğer zamanlarda aklına gelmeyen namazda aklına geliyor. Niye? Miracıda duramamış onun için. Tefekkürden yoksundur. Allah ayet-i ne buyuruyordu? De ki onlara, size tek bir nasihatım var. Nerede olursanız olun, ister tek başınıza, ister başkalarıyla beraber olun, Allah'ın huzurunda olduğunuzu unutmayın. Allah bunu bizden istiyor. Benim senden istediğim, huzurumda olduğunu unutmamandır, diyor. İster tek başına ol, ister başkalarıyla beraber ol. Bu hali, bu hali, Kazanabilmek için emek vermek lazım. Çaba gayret sarf etmek lazım. Yani Allah'ın huzurunda olduğunu düşünüp tefekkür edip sohbetini Allah ile, Rabbi ile yapması lazım. Hamdini Allah ile yapması lazım. Allah'a yapması lazım. Allah'ın kulundan istediği ve sevdiği amel, kulun Allah'a hamd etmesidir. Kendisine hamd etmesidir. Kendisini övmesidir. Allah bunu seviyor ve kulundan istiyor. Evet. Ham dedik. Evet. Gönlümüzü Rabbimizin huzurunda tutuyoruz. Ben Rabbimin huzurundayım. Ben beni yaratan Rabbimin huzurundayım diyoruz. Hamdimizi Allah'a yapıyoruz. Elhamdülillahirrabbilalemi. Hamd, alemlerin Rabbi olan senin içindir ya Rabbi. Övülmeye layık olan sensin ya Rabbi. Övgüsü Kıymetli, değerli olan sensin ya Rabbi. Sen övdükten sonra bütün alemler yerse de benim için hiçbir mana ifade etmez ya Rabbi. Benim tek istediğim senin beni övmendir, sevmendir. Senin övgüne layık olmaktır. Zatınla, sıfatınla tecelli edip, beni yaratan sensin ya Rabbi. Bana varlık veren sensin ya Rabbi. Onun için sana hamd ediyorum. Sen bütün alemlerden hamde layık olansın. isimlerinle tecelli edip en güzel vasıfta beni yaratan sensin yarabbim Bendeki bütün isimler bütün vasıflar Hepsi Sana aittir yarabbim Bende güzellikten her ne varsa Hepsi sana aittir yarabbim Onun için ben bütünüyle sana aitim ya Rabbi. Sen bütün hamdere layık olansın. Bütün övgülere layık olansın. Eğer varlıkta bir şey güzel görünüyorsa, o senin güzelliğindendir ya Rabbi. O güzelliğini senden almış ya Rabbi. Senden güzelliğini almayan, her ne varsa o karanlıktır, o zulmettir, o zulümdür. O varlık olmaz. Değil güzellik, o varlık olmaz. Zatınla, sıfatınla tecelli edip, Aşkınla, muhabbetinle yoğurup yaratan sensin ya Rabbi. Sevmeyi öğreten, talim ettiren sensin ya Rabbi. İsimlerini talim ettiren sensin ya Rabbi. Beni kendine halife kılan sensin ya Rabbi. Nurunla nurlandıran sensin ya Rabbi. Bunun için her türlü hamde layıksın ya Rabbi. Bunun için sana hamdolsun ya Rabbi. Kemare ermek için, erdirmek için dünya hayatını yaratıp dünyaya gönderen sensin ya Rabbi. Bunun için imtihana tabi tutup her türlü imkanı önüme koyan Sensin Ya Rabbi Yalnız bırakmayıp Nebilerini, Resullerini Gönderen Sensin Ya Rabbi Kitaplarını, Kur'an'ı gönderen Sensin Ya Rabbi Kur'an'ı talim ettiren Sensin Ya Rabbi Onu öğreten Sensin Ya Rabbi Onun için her türlü Hamde layık olan sensin ya Rabbi. Sana bütün nebilerinden, bütün resullerinden hamdolsun ya Rabbi. Bütün kitaplarından, Kur'anından, bütün ayetlerinden sana hamdolsun ya Rabbi. Bana, sana gelecek olan yolu gösteren sensin ya Rabbi. Yolda yürüten sensin ya Rabbi. Yolunda yürütmene hamdolsun ya Rabbi. Kendine çekmene, kendine cezbetmene hamdolsun ya Rabbi. Eğer yolu göstermeseydin, yolunda yürütmeseydin, kendine çekmeseydin, sevmeseydin. Ne yolda yürüyebilir, ne sana gelebilir, ne de seni sevebilirdik. Bizi yorunda yürütmene, bizi sevmene, bizi kendine çekmene, cezbetmene hamd olsun Ya Rabbi. Her türlü hamde layık olan sensin Ya Rabbi. Hamd bir tek sanadır. Zati olan tecelline hamd olsun Ya Rabbi. Sıfatların da, isimlerinle yaptığın bütün ikramlara, nimetlere hamdolsun ya Rabbi ikram edip fiillerinle tecelli etmene hamdolsun ya Rabbi varlığından varlık vermene, hayat vermene, varlıkta durdurmana hamdolsun ya Rabbi sen bütün hamdlere layık olansın bütün varlıktan, bütün alemlerden sana hamdolsun ya Rabbi. Herkesin gönlünün genişliğine göre tecelli edersin. Seni seven gönüller, senin sevginle genişler ya Rabbi. Gönlümüzü genişletmene hamdolsun ya Rabbi. Sevgini, aşkı, muhabbetini ikram etmene hamdolsun ya Rabbi. Yaratmış olduğun bütün varlığı, mahlukatı sevdirmene hamdolsun Ya Rabbi. Bütün varlığın sevgisini gönlümüze tecelli etmene hamdolsun Ya Rabbi. Bütün varlıkla sana hamdolsun Ya Rabbi. Bütün varlığın hamdiyle sana hamdolsun Ya Rabbi. Elhamdülillahi rabbil Adem. Dedik, demeye çalıştık. Daha dünyaya gelmedik yalnız. İş daha zahir nimetlere Allah'ın muamelesine gelmedi. İş zahiri Nimetlere, dünyaya gelince buna şükrü de katmamız gerekir. Her anda Allah'ın bize nasıl bir muamelede bulunduğunu görmemiz gerekir. Anlamaya çalışmamız gerekir. Hamdımızı, şükrimizi öyle yapmamız gerekir. Eğer bir başlarsak, devamı gelir. Devamı gelir ve bu bitmez. Sen bunu kesmedikçe, bu devam eder. Allah bunu senin gönlüne verir. Nasıl hamd etmen gerektiğini sana öğretir. Senin gönlünden kendisine hamd ettirir. Madem ki bizi yaratan Rabbimiz hamdi seviyor, ona hamd etmemizi seviyor, bütün mahlukat için onlar hamd ile tesbih ediyor diyor, biz de bütün mahlukatın hamdine, tesbihine iştirak edip Rabbimizi bize yakışır şekilde Ham dedim tesbih ediyoruz. Etmemiz lazım. Kul olmak, Allah'a olmak bunu gerektiriyor. Sohbetimizi Rabbimizle yapmamız lazım. Sohbet demek sen Rabbine hamd ediyorsun, Rabbini tesbih ediyorsun, Rabbini zikrediyorsun, Rabbine dua ediyorsun. Buna karşılık o ne yapar? Feskuruni eskurkum. Beni zikredin ki ben de sizi zikredeyim. Gönlümüze esmasının tecellisiyle ne yapar? O da bizi zikreder. Gönlümüze tecellisiyle kendini bize tanıtır. Tanıttıkça ona aşık oluruz. İman ederiz yani. İmanımız kemale erer. Gönlümüzde O'nun sevgisinden başka bir şey kalmaz. Allah deyince, Allah'ın ayet-i kerimede buyurduğu gibi gerçek müminler onlardır ki Allah zikredildiğinde kalpleri titrer. Onlara Allah'ın ayetleri okunduğunda imanlarını artırırlar ve onlar bütünüyle Allah'a tevekkül ederler buyurdu. Allah mümin tarifini böyle yaptı. Kul böyle olur. Allah deyince, denilince, maşrukunun ismini işitmiş. Rabbinin, kendisini yaratan Rabbinin ismini işitmiş. E, kalbi titremez mi? Ürpermez mi? E, Allah'ın ayetleri okunduğunda, Maşuku ona, Konuşmuş, ona hitap etmiş, ona söylemiş. Muhabbeti bir daha artar. İmanını arttırır, muhabbetini artırır. Ve onlar bütünüyle Allah'a tevekkül ederler buyurdu. Seven sevdiğine güvenmez mi? Seven bilir ki Allah onu seviyor. Seven sevdiğine güvenir, sevdiğinin sevgisine güvenir. Bunu kendi üzerinden anlar ve bilir ki, o birini seviyorsa, onun için en güzeli, en hayırlısı neyse onu ister. Allah'ı seven de Allah'ın kendisini sevdiğini bilir ve onun sevgisine güvenir. Ondan emin olur. Allah ona nasıl muamele ederse etsin, o bilir ki o hayırdır. O nimettir. O rahman olan Allah'ın rahmetinin eseridir. ikramidir. Allah hepimizi kendisini ilah olarak ilah olarak kabul edenlerden eylesin. Hiçbir ismine Şirk koşmayanlardan eylesin. Amin. İlahlığında kendisine şirk koşmayanlardan eylesin. Amin. Gönlünü Rabbine açanlardan eylesin. Amin. Rabbiyle konuşanlardan eylesin. Amin. Onunla buluşanlardan eylesin. Amin. Rabbim bizi gerçek manada kendisine iman edenlerden eylesin. Amin. Allah zikredilince kalpleri ürperenlerden eylesin. Allah'ın ayetleri okununca imanlarını artıranlardan eylesin. Amin. Bütünüyle Allah'a tevekkül edip güvenenlerden eylesin. Amin. Rabbim bizi hainlerden eylemesin. Allah'a hainlik yapanlardan, ihanet edenlerden eylemesin. Amin. Resulüne ihanet edenlerden, hainlik yapanlardan Amin. eylemesin emanetlerine hainlik yapanlardan ihanet edenlerden eylemesin. Amin. Rabbim bizi kendi kendisine hainlik yapıp ihanet edenlerden eylemesin. Amin. Kendini unutanlardan eylemesin. Amin. Gaflette kalıp gaflet içinde ölenlerden eylemesin. Amin. Rabbim bizi huzuruna aldığında bütünüyle razı olmuş, bütünüyle sevdiği bir halde Huzura aldıklarından eylesin. Amin. Allah hepinizden razı olsun. Amin. Cehennemden çıkış var mıdır? Allah buyurdu ayet-i kerimede. Cehennemlikler diyecek. Evet. Acaba buradan çıkış var mıdır? Allah'ın onlara olan hitabı buradan çıkış yok dedi. Buradan çıkış yok. Sadece azabınızı arttıracağız buyurdu Buradan çıkış yok dedik. Dolayısıyla Allah çıkış yok dediyse çıkış yoktur. Kendi kendimize kendimizi kandırıp cehenneme gireriz, biraz yanarız, çıkarız deyip kendimizi kandırıyorsak şeytanın peşine takılmışız demektir. Cehennemde Allah'ın gazabı vardır, gazap. dünya hayatını yaşarken eğer Allah'ın rahmetinin içine giremediysek ahirette kurtuluş yoktur. Amelimiz bile bizi kurtarmaz. Çünkü cennete gidenler Allah'ın rahmetiyle gidiyor, ameliyle değil. O Allah'ın rahmetini burada kazanıyoruz. Burada gazaba uğramışsak oraya, o gazapta o tarafa gitmiştik. Gazap yeri olan cehenneme gidilince, Oradan çıkış yok. Allah çıkış yok dedi. Çocuklarımız 12'de okula gidiyor. Cuma namazını 12.30'da kılsak olur mu? Olur. Bundan sonra Cuma namazını 12.30'da kılıyoruz. Mesele Cuma namazının öyle vaktinde olmasaydı. Eğer şartlar onu bilezleştirmeyi gerektiriyorsa geciktiririz. Ha 12'de olmuş, ha 12-30'da olmuş o fark etmiyor. Mesele kardeşlerimizin Cuma namazına gelmesidir, gelme imkanının olmasidir. Bundan sonra Cuma namazı 12-30'da olsun. Eşim bana ev için harçlık veriyor, ben o parayı eşimden habersiz bir fakire yardım için birilerine vermem doğru, mu, doğru mudur? Sonradan eşime söylüyorum ama verdikten sonra söylemem hoşuna gitmiyor bir şey olurum. Eğer onu evde harcasın diye vermişse, Önce evin ihtiyaçlarını görmelidir. Orada eksik kalma malidir. Eğer bunu Allah yolunda kalanı veriyorsa bu sadece ona değil, aynı zamanda eşine de gider, ikisine birden gider. Evet. Hoşuna gitmiyorsa vermeyin. Bırakın o da mahrum kalsın. Ama ahirette teşekkür eder. Kendimizi hac için yazdırmışız. Bir dahaki sene çıksın diye bize dua eder misiniz? İnşallah Allah nasip eder. En etkili dua, insanın kendi kendisi için yaptığı duadır. Bütün gönlüyle Rabbine dönüp yaptığı duadır. Herkes duasına güvenmelidir. Duasına güvenmek demek, Rabbine güvenmek demektir. Rabbine güvenmek, Rabbimize güvenelim. O duayı reddetmez. Öyle buyurdu. Sana beni sorarlar, ben yakınım. ''Bana dua edenin duasına icabet eder.'' buyurdu. ''Söyle onlar da benim davetime icabet etsinler, bana iman etsinler.'' buyurdu. Allah bizi imana davet ediyor. Eğer biz onun davetine icabet edip gerçekten ona iman etmişsek, duamızın reddolması mümkün değildir. O duamıza icabet eder. Ama dua ederken Allah benim gibi yapsın demiyoruz. Demememiz gerekir. Ya Rabbi ben bunu böyle istiyorum. Ben bunu kendim için böyle hayırlı gördüğüm için böyle istiyorum. Eğer bu benim için hayırlıysa bana ikram et. Değilse beni böyle bir şeyden muhafaza et demek lazım. Kul budur. Yoksa ben bunu böyle istiyorum. Eğer benim için hayırlı değilse de hayırlı yap. Kulluk bu değildir. Allah'a güvenmemiz gerekir. Allah'a kendimizden daha çok güvenmemiz gerekir. Biz sadece şu ana bakarız, hüküm veririz ama Allah hem şu ana, hem geçmişe, hem bütün hayatımıza, hem ebedi hayatımıza bakıp öyle hüküm verir. Onun verdiği hüküm Bizim için hayırlı olandır, güzel olandır. Bizi pişman etmeyecek olan onun bizim hakkımızda verdiği hükümdür. Onun için dua ederken, istedikimizi evet, Allah'a arz ederken öyle söylüyoruz. Bunu kendim için hayırlı görüyorum. Bu böyle olsun istiyorum ya Rabbi. Benim duam budur ama dünyam için, ahiretim için hayırlıysa böyle olsun, değilse böyle olmasından beni koru demek lazım. Belki o senin başına bela olur. Belki senin o duanı kabul ederse kaybedersin. Belki onunla ebedi hayatını kaybedersin. Evet. Söz konusu ebedi hayat olunca durum değişiyor tabii. En yükseğini istemek lazım. Resulullah Efendimiz buyurdu aleyhissalatü vesselam hikmetinizi yüksek tutun en yükseğini isteyin kimden istediğinizi unutmayın buyurdu mülkün sahibi olan Allah'tan istiyorsunuz Allah bütün kullarının her isteğini verse onun mülkünden hiçbir şey eksilmez hiç kimseye hiçbir şey vermese yine mülkünden bir şey artmaz her şey onundur ona aittir İnsan da O'na aittir. Onun için Allah neyi veriyorsa, nasıl muamelede bulunuyorsa, bizim için hayırlı olan O'dur, doğru olan O'dur, güzel olan O'dur. Ebedi hayatımızı kazanmamız için bize en güzel muameleyi yapmıştır Allah. Tabi bir ana bakıp, İçinde bulunduğumuz ana bakıp biz kendi kendimize şu şöyle olsaydı daha hayırlı olurdu diyebiliriz ama yanılıyoruz. Allah rahmandır, rahimdir. Kurundan yanadır. Kurunun kazanmasını istiyor. Kurunu onun için yaratmış, ikram etmeyi dilemiş. Kerimdir, rahmandır, rahimdir. isimlerine iman edip ona güvenmemiz gerekir. Nasıl muamelede bulunursa bulunsun, Ya Rabbi en güzelini yapıyorsun. Bunu söyleyebilmek için belki bir parça onun bize yaptığı o güzel muameleyi görmemiz gerekir. Bunun için de tefekkür gerekir. Tefekkürümüzü yapacağız. Rabbimizin isimlerini anlamaya, tanımaya çalışacağız. O'nun bize olan ihsanını, ikramını görmeye çalışacağız. Rabbimizle beraber olmaya çalışacağız inşallah. Sabır ayrı şeydir, tahammül ayrı şeydir. Sabır, başımıza gelen o musibeti Allah'tan bilip Allah'a itiraz etmemektir. Allah'ın hükmünü güzel olarak, doğru olarak kabul etmektir. Ne diyoruz böyle bir durumda? Evet ya Rabbi, bu bana ağır gelse de, acı gelse de, sen böyle murad etmişsen, böyle takdir etmişsen, bu mutlaka güzeldir. Ama ben zayıf bir kulum, onun için üzüntü duyuyor, sıkıntı duyuyorum. Ama senin bu yaptığın güzeldir. Bu sabırdır. Tahammül elinden hiçbir şey gelmiyor. Allah'ın o muamelesini çirkin görüyor, beğenmiyor ama dayanıyor. Bu da tahammüldür. Eğer sabrederse, Allah ayet-i kerime de buyurdu, Allah sabredenleri sever. اِنَّ اللّٰهَ يُحِبُ السَّابِرِينَ اِنَّ اللّٰهَ Ma'as sabirin. Bir de Allah sabredenlerle beraberdir. O sabrının karşılığında neyi kazanmış oldu? Allah'ın beraberliğini, yardımını, bir de Allah'ın sevgisini kazanmış oldu. Tahammül etse ne olur? İtiraz etmiş. Allah'tan bilmedi, tahammül etti. Hem dünyada sıkıntı çekti, hem de ahirette çeker. Ben buna imanın yokluğu diyorum aslında. İmanın yokluğu. Eğer mülk Allah'ınsa, dünya Allah'a aitse, bir imtihan yeriyse, muameleyi Allah yapıyorsa, Allah'ı nasıl yok sayıyorsun? Ya da Allah'ın yaptığı muameleyi nasıl beğenmiyorsun? Sen ondan daha mı çok biliyorsun? Sen ona güvenmiyor musun? İman, emniyeti gerekir. Emin olmayı gerektir. Yani senin Rabbinden emin olman gerekir ki, o en güzelini yapar, o Rahman'dır, o Rahim'dir. Rahmetiyle muamele etmiştir. Biri çıkıp diyebilir, şu şeyle olmuş buna sabredemem, sen bilirsin. Her iki dünyada da senin için azap olur. Hem burada azap çeker hem orada çekersin. Ama Allah bana bu muameleyi yaptı, beni yaratan Rabbim benden yana olan Rabbim, benim kazanmamı isteyen Rabbim, evet, Rahman ve Rahim olan Rabbim bu muameleyi bana yapmış deyip, onu kabul edersen, bunun karşılığında Allah'ın beraberliğini kazanıyorsun, sevgisini kazanıyorsun, imanı kazanıyorsun. Cenneti kazanıyorsun. Tercih kula aittir. Bu Allah'ın isimlerine iman etmemektir. Zatî iman tamam ama isimlerine sıfatlarına malikül mülk oluşuna iman etmemektir. Rahman ve Rahim oluşuna iman etmemektir. Allah'ın hayır ismine iman etmemektir. Allah'ın bir ismi de hayırdır. Hayır. O'nun her yaratması hayırdır. O subhandır. Subhan. Eksiklik yok işinden yanlışlık yok zulüm yok rahmet vardır rahmetin her şeyi ihata etmiş her şeyi kaplamış, kuşatmış vesia rahmeti kulli şey evet Allah bizi rahmetinin içine aldığı kullarından eylesin amin